Ahmet Tömük, Mersin Fotoğraf Derneği'nde bir atölye açmıştık. Canan Yaşar Fotoğraf Atölyesi, Portre Atölyesi'ydi. Sonra o atölyenin içinde bir belgesel çalışma yapalım dedik. Meram Sanayi'ne rastladık. Meram Sanayi'ne çalışmaya başladık. Yaklaşık bir yıl çalıştık. Çok güzel fotoğraflardı ama içinde en değerli ustalardan biri Ahmet Tömük'tü. Niye Ahmet Tömük'tü? Çünkü adam mucit macit bir adam. Türkiye'de ilk defa motosiklette geri vitesi yapan bir insandı. Onun patentini almıştı ve yurt dışına bile ihraç ediyordu. Onun hayat hikayesini okuyunca, dinleyince ağzından ben hayran kalmıştım. Yani bizim Mersin'imizde bu kadar önemli bir insanın olması ve bu kadar mütevazi yaşaması. Sabahtan akşama kadar da deli gibi çalışan bir insan, işinin ustası. Muhteşem bir insan. Ya onu tanıdığım için çok mutluydum.